1389 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, kendisinin getirdiklerini bırakıp da başka peygamberlerin getirdiklerini kabul edenleri şiddetle kınaması, Hz. Peygamber'e kürek kemiğine yazılmış bir yazı getirildi, bunu gördüklerinde Hazreti Peygamber, bir topluluk için ahmaklık ve sapıklık olarak kendi peygamberlerinin getirdiklerinden yüz çevirip de başka bir peygamberin getirdiklerine inanmaları ya da kendi kitaplarından başka bir kitapla meşgul olmaları kafidir, buyurdular. Bunun üzerine Allah Teala, acaba sana indirdiğimiz ve kendilerine, sürekli, okunmakta olan kitap onlara yetmiyor mu, şüphesiz ki iman etmekte olan bir kavim için bunda gerçekten bir rahmet ve bir öğüt vardır, Ankebut, 29 suresi 51 ayeti kerimesini indirdi.